Bismillahirrahmanirrahim. Çok değerli Diyanet TV izleyicileri, Ilmahal programımızın bu yeni bölümüne hoş geldiniz. Uzunca bir süredir Helal Haramlar üst başlığı altında yiyecek ve içeceklerle alakalı dini hükümleri sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Yani daha baştan beri hem bu konudaki genel ilkelere değindik, hem Kur'an ve Sünnet'teki yani yiyecek ve içeceklerle ilgili yasaklara, e, mubahlara, serbestliklere değindik. Hem de bunların alt açılımları olan bizim fakihlerimizin bunlarla ilgili değerlendirilmesini değişik başlıklar altında sizlere aktarmaya çalıştık. Bu çerçevede işte hayvansal gıdalardan bahsettik. Bitkisel gıdalardan bahsettik. Belki cansız e, e, kaynaklardan, e, varlıklardan elde edilmiş gıdalardan bahsettik. En e, e, son olarak da ee, yine bu etil alkol yani içecekler kapsamında kendisine etil alkol katılan bir takım işte gıda e, ürünlerinden e, bahsettik. E, ve bir şey olarak e, çözelti ya da koruyucu madde olarak bu şekilde bunlara katılan e, e, maddelerin onlar üzerindeki etkisi ne olduğunu tartıştık. Ve aynı zamanda da e, bir takım bağımlılıklardan ve bu çerçevede de e, sigara e, konusundan sigaranın e, zararlarından, bunlar üzerindeki tartışmalardan ve e, bu konuyla dair farklı yaklaşımlardan ve hükümlerden e, söz etmiştik. Şimdi e, e, bu bölümümüzde de yeni bir olgu, yeni bir e, e, gelişme olarak genetiği değiştirilmiş ürünlerden bahsedelim. Çünkü e, sıkça sorulan konulardan bir tanesidir. E, artık e, dünyada oldukça yaygın hale gelen bir olgudur bu. E, GDO ürünler deniliyor. Aslında GDO demek şu demek. Genetiği değiştirilmiş organizmaların açılımıdır. Ama kısaca GDO diye kullanılır. E, hatta bu sadece bitki özelinde veya diğer ürünler e, bağlamında e, e, kullanıldığında direkt GD ürünler şeklinde de e, kullanılabilir. Peki nedir bu? Yani genetiği değiştirilmiş ürünlerde neyi kastediyoruz? Ve bunun dini hükmü nedir? Modern dönemde e, bir takım e, teknolojik e, imkanlarla, teknolojik işlemlerle ee, bir takım e, ürünlerin e, genetik yapısı laboratuvar ortamında değiştiriliyor e, ve e, bu bazı organizmalara e, kendisinde olmayan e, bir takım e, genler ilave edilerek onun gen diziliminde bazı değişikliklere e, yol açı, e, açılarak bu şekilde e, bir takım hani tamamen değişmemiş bile olsa onun bazı özelliklerinde değişikliklere yol açılmaktadır. Özellikle tarım alanında bu çok kullanılmakla beraber başka alanlarda da kullanılıyor. Mesela işte hayvancılıkta kullanılabiliyor. gıda da, kimyada, biyolojide ve tıp ve sağlık alanlarında da bu teknolojiden yararlanlabiliyor. Tabii bunlar bizim şu andaki konumuza girmediği için biz daha çok hani yiyecek, içecekler bağlamında yani gıda ve gıda tüketimi bağlamında bu konuları ele almaya çalışıyoruz. Peki bu gen transferleri niçin yapılıyor? Bunların en önemli amaçlarından birisinin bitkilere, bir takım bakteri, parazit, virüs, mantar ya da yabani ot ya da böceklere karşı dayanıklılık kazandırmak olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bunlar yani hem çok masraflıdır hem de çok emek harcayan şeylerdir. ya yani bunlara hatta yani bir takım bu virüsleri, parazitleri, mantarları, böcekleri öldürmek için e, pek çok madde kullanılıyor hem yani bu madde ürünlere de bazen zarar vermekte, çevreye de zarar vermektedir. İşte bir takım genler ilave edilerek bu ürünlere onlara karşı dayanıklılık kazandırılmaktadır. Bunun yanında yine önemli amaçlarından bir tanesi, ya yani bu ürünlerin bu e, ne olabilir? İşte mısır olabilir, e, soya olabilir, pamuk olabilir, e, ne bileyim başka bir takım domates olabilir. Yani bu bitkilerin sıcağa, soğuğa, kuraklığa, rutubete, ya da diğer olumsuz iklim şartlarına karşı daha dayanıklı hale gelmesini sağlamak için de yani bu tür değişimler yapılabilir. Yani bir, bir anlamda onların bu iklim şartlarına karşı direncini arttırmak için ya da onların besin değerlerini artırmak için, zenginleştirmek için, kendisinde olmayan yani bir takım besinleri ilave etmek için ya da efendim işte onların raf ömürlerini uzatmak için Değişik nedenlerden bu şekilde genetik modifikasyon yapılabilir, yani gen değişimleri yapılmış olabilir. Ama şunu bilelim ki, yani bu amaçlar elbette üzerinde çalışılıyor ama en önemli amacın, hani günümüzde daha çok yani bu tür genetik değişikliklerin daha çok yani bu böceklere ve bitki zararlarına karşı ve yabani otlara karşı bunlara direnç kazandırmak ve dayanıklı hale getirmek için olduğunu bir kez daha tekrar etmekte yarar var. Az önce de dediğim gibi tabii ki bu tür bu yöntemin yani bu e, modifikasyonun yani bitkiler üzerinde bir takım e, gen transferleri yapılarak genetik değişiklikleri yol açarak e, yeni e, ürünler ortaya çıkarmanın yani bu ürünlerin verimliliğini ve kalitesini arttırmak bakımından elbette faydaları var. E, ama bunun aynı zamanda bir takım zararları da var. Şimdi biz bu tür konuları Sadece bu konuyu değil pek çok konuyu faydası ve zararıyla beraber değerlendirmek dur durumundayız. Sadece faydasına bakarsak o zaman bu dengeyi sağlamamış oluruz. Yani dini hükmünü belirlerken bu tür meselelerin de yine bunun hem zarar e, hem de faydasını beraber değerlendirmek durumundayız. Çünkü bu genetiği değiştirilmiş e, olan organizmaların hem bu işlemi yaparken hem de bu ürünlerin kendisinin e, çevreye, işte doğal dengeye, ee, doğal hayata e, işte bu, bir takım olumsuz etkilerinin olabileceğini, bunun işte e, yakın, orta ve uzun vadede e, bir takım risklerinin olduğunu ve bunların henüz kesinleşmediği, şu anda bunları bilemediğimizi, ama uzun vadede e, bunların bu tür zararlarının potansiyel zararların olabileceğini de dile e, getiriyorlar. Dolayısıyla ee, bunun caiz yani bu işlemin caiz olup olmadığını ya da bu işlem sonucunda üretilen e, genetiği değiştirilmiş olan ürünlerin e, helal olup olmadığını değerlendirirken bizim bu hem yararlı yönünü hem de zararlı yönünü dikkate almamız e, gerekiyor. Peki şu andaki bilgilerimize göre yani hala hazır e, bilgilerimize göre mevcut e, e, durumu nasıl değerlendirebiliriz? Bunu iki açıdan değerlendirebiliriz. Birisi bu tür çalışmalar yapmak bilimsel olarak yani gen değişimine yol açacak genetik modifikasyon çalışmalarını yapmak caiz midir? İkincisi de ikincisi de bu şekilde ortaya çıkmış olan ürünleri tüketmek caiz midir? Bir defa hani dinimiz genel prensiplere dinimizin hani caiz görmediği haram olarak kabul ettikleri prensiplere riayet etmek kaydıyla da yani bu da nedir? Hani insanlık için ve doğal doğa için yani tabiat için kesin bir şekilde olumsuz bir sonuç vermediği sürece gerek bitkiler gerekse hayvanlar üzerinde bir takım hani bilimsel çalışmaların yapılması, bunların ıslah edilmesi hatta bu çerçevede bu bağlamda hani genetik değişikliklere yol açan bir takım yani ıslah edici nitelikte bir takım çalışmaların yapılması ve onların zararlı ot ve böceklere karşı e, dirençli e, hale getirilmesine ya da ürün kalitesinin artırılması, e, ya yani bu, bu noktada geleneksel ıslah yöntemleri dışında bu şekilde e, genetik modifikasyon yöntemine kullanılması konusuna ilke olarak olumlu bakmaktadır. Yani dilimiz çünkü bilimsel çalışmaların önünü e, açmaktadır. Ama burada e, nedir? Biz şimdi bu konuyu değerlendirirken, bunların faydasını ve zararını beraber değerlendirmemiz gerekir. Eğer zararı faydasından fazla ise ya da hatta zararı faydasını eşitse, biz buna cevaz veremeyiz. Çünkü şöyle genel bir ilkemiz var bizim: Def nefasit celbi menafi'den evladır. Yani bir kötülüğün giderilmesi, bir faydanın, bir yararın elde edilmesinden önceliklidir. Dolayısıyla bu genetiği değiştirilmiş organizmalar ve bu şekilde üretilen ürünler konusunda da bizim bu maslahat-mefsedet dengesini dikkate almamız gerekiyor. Ve buna göre de şöyle diyoruz. Eğer bu tür uygulamalar tabiatın dengesini, yaratılışı, fıtratı bozacaksa, insanın onur ve haysiyetini rencide edecekse, temel insani ve ahlaki değerlere ters düşecekse, e, ve bunlara aykırı olacaksa hatta bunları ihlal edecekse dinimizin temel amaçlarıyla çatışacaksa bunlara cevaz vermemiz mümkün değildir. Dolayısıyla yani insan sağlığına diğer canlılara bu e, işte doğal dengeye ekolojik dengeye e, eğer zarar verme potansiyeli çok yüksekse ve bu da bilimsel olarak kanıtlanmışsa ya da e, yani çok büyük bir ihtimal dahilinde olduğu ortaya çıkmışsa bunun caiz olmadığını söyleriz. Eğer böyle değilse, yani bir bilimsel çalışma olarak sadece ıslaha yönelik olarak kullanılıyorsa ve bu da bu tür ürünlerin kalitesini artıracaksa, verimliğini artıracaksa, bunlardaki masrafları, maliyeti düşürecekse bunlara da bu anlamda cevaz verilebilir. Bu konuda herhangi bir mahsur yoktur. Peki bu gıdaların, bu şekilde genetiği değiştirilmiş olan gıdaların e, tüketilmesi açısından yani tüketiciler açısından yani bunu üretenler bakımından bunu anlattık. Tüketenler bakımından bunun hükmü nedir? E, tabii biz bu konuda e, genel ilkelere öncelikle bakmamız gerekiyor. Çünkü bunların doğrudan doğrayan naslarda e, açıkça beyan edilmeyeceği açıktır. Çünkü bunlar e, yeni meselelerdir, yeni konulardır. Tıpkı diğer yeni konular gibi buralarda genel ilkeler üzerinden, genel dinimizin ölçüler üzerinden gitmemiz gerekiyor. Ya Bu genel ilkelere, bu genel öl ölçülere baktığımız zaman yine ayet-i kerimede hem hadislerde bunlarla ilgili bazı ölçüler olduğunu görüyoruz. Mesela en önemli zaman zaman sıkça söylediğimiz ölçülerden bir tanesi, yeryüzünde bulunan bütün maddelerin helal ve temiz bir şekilde olanlarının e, bize e, helal olduğunu, sakıncasız olduğunu beyan eden ayetler vardır. Çünkü ayetlerde e, ey insanlar yani e, yeryüzünde e, bulunan helal ve temiz maddelerden helal ve temiz olarak yiyiniz e, şeklinde ifadeler bulunmaktadır. Bu yüzden de daha önce pe pek çok defa söylemiştik. Prensip olarak yeryüzündeki bütün e, maddelerden Aksine bir delil bulunmadığı sürece yararlanmamız, onları tüketmemiz helal kapsamına girmektedir. Yani bu hani tayyip konusu önemli burada. Yani hem helal olması gerekiyor hem de tayyip. Tayyip neydi hatırlayacak olursak. Tayyip yani güzel olan, hoş olan, fıtri olan, yani doğal olan, e, yani yararlı olan, faydalı olan gibi anlamlara e, geliyordu. Dolayısıyla hani bu ölçülere dikkate aldığımızda e, aksine bir, şey, e, bir yasak bulunmadığı sürece ee, çevreye, insan sağlığına bir zarar vermediği sürece e, bunları tüketmek e, caiz olması gerekir. Peki aksine bir delil var mıdır? Var. Mesela neyle ilgili var? Domuz, Domuzla ilgili yasak dolayısıyla değerli izleyenler domuz geni transfer edilmişse bir ürüne o ürünün e, helal e, olmayacağı açıktır. E, onu tüketemeyiz. Onu bu şekilde kullanamayız. E, demek ki yani, GDO'lu olmakla beraber eğer kendisine domuzdan bir gen aktarılmışsa bu ürünlerin tüketilmesi kesin bir şekilde helal kapsamında değildir, yasak kapsamındadır diyoruz. Ha, bunun dışındaki şeylere ise zararlı olup olmadığı açısından bakıyoruz. Az önce de dediğim gibi yani gerek insan sağlığına gerek çevreye, doğal dengeye bir zarar vermiyorsa bunu tüketilmekte bir mahsur yoktur. Ama zarar veriyorsa... Bunu tüketmek sakıncalıdır. Ama biz şu anda bunun zararlarını tam olarak göremediğimiz için bu konuda ihtiyatlı davranmakta yarar var. Kesinlikle haram diyemeyiz. Belki buna, bu konuda hani mekruh kategorisinde değerlendirilebiliriz. Bu mekruh olmasının nedeni de şundan dolayıdır. Hani tenzihen mekruh bunu söyleyebiliriz. Şundan dolayıdır hani ilerideki risklerini bilmediğimiz için bir takım zararlara yol açma potansiyeli olduğu için... Bunları tüketirken mümkün mertebe GDO'lu ürünler değil de onların alternatifini normal ürünleri tüketmek gerekir. Ama mutlaka bunları tüketmek durumunda kalırsak bunun haram olduğunu söylememiz mümkün değildir. Buna en fazla mekruh diyebiliriz. Bu konuda şeylerin dikkatli olması gerekir. Kaldı ki zaten bu genetiği değiştirilmiş ürünler konusunda ülkeler bizim ülkemiz de dahil olmak üzere dikkatli davranmaktadırlar. Yani işte ilgili bakanlıklar bu konularla ilgili bazı ölçüler getirmektedirler. Mesela hani ülkemiz bakımından söylersek genetiği değiştirilmiş ürünlerin ithali yasaktır. Doğrudan doğruya bu ürünlerin bizim ülkemize girmesi yasaktır. Sadece hani belki bazı yemlerde kullanılabilir. Bunlara izin verilmektedir belli oranlarda. Onun dışında zaten genetiği değiştirilmiş ürünlerin ülkemizde e, normal bir ürün olarak e, tüketilmesi, yani bu anlamda ithal edilmesi e, izin verilen şeylerden değildir. Ama tabii biz e, hani insan e, dünyanın her tarafına e, seyahat edebildiği için, e, başka ülkelerde de Müslüman bireyler yaşadığı için ve e, Diyanet e, televizyonumuz, bunların hepsine de ulaştığı için yani sadece ülkemizdeki bireyler, Müslüman bireyler bakımından değil o ülkelerde yaşayanlar bakımından da e, biz bu programı yaptığımız için yani bu konuda biraz daha dikkatli olmak gerektiğini e, söylüyoruz yani oralarda yaşayanlar bakımından. E, yani muhtemel risklerini, zararlarını dikkate alarak biraz daha tedbirli olmakta da yarar vardır diyoruz. E, bu bitki kökenli yani tamamen bitki kökenli bazı ürünlerin dini hükümlerini bu şekilde sizlerle paylaştıktan sonra hem bitki kökenli hem de hayvan kökenli hatta sentetik ya da mikrobiyel olarak üretilmiş olan ortak bir konuya gelmiş oluyoruz. Gıda katkı maddeleri konusudur. Ve bu konuyu biz bir ana başlık olarak istihala konusuyla beraber ele almamız gerekiyor. İstihala konusunu biraz sonra işleyeceğiz. Biz isterseniz önce gıda katkı maddeleri nedir ve bu konuyla ilgili riskler nelerdir ve dini e, hükmünü bu riskler nasıl etkilemektedir bu konuyla ilgili kısaca bilgi vermeye çalışalım. Bir defa hani şunu söyleyelim, e, çağımızda çok sayıda ve çok değişik amaçlarla e, gıdalarda, e, gıda e, maddelerinde ve ürünlerinde e, katkı maddeleri kullanılmaktadır ve bu katkı maddeleri, ...çok değişik kaynaklardan da elde edilebiliyor. Yani bunlar bitki kaynaklı olabiliyor, bitkisel olabiliyor. Ya da hayvan kaynaklı olabiliyor. Ya da sentetik olarak, yapay olarak üretilmiş olabiliyor. Hatta mikrobiyel olarak yani laboratuvar ortamında da üretilmiş olabiliyor. Peki bunlar içerisinde en fazla risk taşıyan hangisidir diye sorarsanız değerli izleyenler... Belki en fazla hayvan kökenli olan şeylerdir. Neden? Çünkü bu hayvansal gıdaları ele aldığımız yerde de bunu görmüştük. Yani değişik vesilelerle ifade etmiştik. Çünkü burada hayvan kökenli dediğimizde her şeyden önce domuzla ilgili domuz kökenli olma riski vardır. Onun dışında da sadece domuz değil biliyorsunuz yani bir hayvan ürünlerinin helal olabilmesi için usulüne uygun bir şekilde kesilmiş olması gerekiyor ya da avlanmış olması gerekiyor. Ee, sadece hani onun eti değil, diğer ürünler işte yumurtasıydı, e, efendim sütüydü, e, diğer e, kemikleri, derisi ve benzerleri. Bunlarla ilgili de daha farklı e, hükümler söz konusuydu. Bunlar usulüne uygun kesilmesi derken, hem kesim yönteminin özellikle de modern dönemdeki bazı yöntemlerin kullanılması bakımından usulüne uygun olması gerekiyor, hem de e, efendim yani bunlarla ilgili kesen kişinin işte Müslüman olması üzerinde besmenel çekilmesi falan gibi noktalardan da dini açıdan dini usullere uygun olması gerekiyor. O açıdan hani hayvansal ürünlerde işte bir takım kan ürünleri ile ilgili de yasaklar bulunduğu için buralardaki yani bu hayvan kökenli katkı maddelerindeki riskler diğerlerine göre daha fazladır. Ama bitki kökenli olanlarda da Bundan önceki bölümlerimizde de ve kısmen bu bölümde de ifade ettiğimiz gibi e, alkol e, kökenli olursa yani içerisinde alkol barındırıyorsa o açıdan da yine katkın maddesinin mahsurlu e, olabileceğini e, söyleriz. E, i̇sterseniz biraz bu kavram üzerinde duralım yani bu ne anlama geldiği üzerinde duralım. Gıda katkı maddesi denildiğinde değerli izleyenler aslında normalde gıdanın besleyici unsurlarından e, olmayan e, gıda üretiminde bu üretilirken yani teknolojik işlemlere yardımcı olan ve aynı zamanda da işte bu ürünün bozulmasını önleyen, onun dayanıklılığını artıran ya da onun işte besin değerini artıran ya da koruyan, onun bir takım rengini efendim işte kokusunu ve benzerlerini hem koruyan hem de artıran, yani bunlarla ilgili işte düzeltici bazı etkilerde bulunan işte bu tür e, bu tür amaçlarla e, besinlere katılan maddeleri e, kastediyoruz. Yani ilk aklımıza gelen şey bunlar olması gerekir. Yani e, ne diyoruz tekrar söyleme, e, söyleyecek olursak aslında bunlar besinin doğrudan doğruya bileşeni değil, besin amacıyla değil. O e, besin ana bir besin maddesi var, bir gıda maddesi var. O gıdayı üretirken ila yani onu tüketmek amacıyla değil onu üretim süreçlerinde lazım olduğu için yahut da onun bir takım o ürünün bir takım özelliklerini korumak, artırmak için kullanılan maddelerdir. Bunlar tek başına kullanılmadığı için, tek başında da tüketilmediği için, bunlar o besinin ana bileşenliği oluşmadığı için, hatta onun ham maddesi bile oluşmadığı için, sadece onun hani işlenmesine, ambalajlanmasına ya da depolanmasına katkıda bulunduğu için, doğrudan doğru onun tüketilmesiyle, katkı maddesi olarak orada bulunması arasında fark bulunmaktadır. Yani bu fark dini açıdan da, dini değerlendirme bakımından da etki edeceğini biraz sonra görmüş olacağız. Burada önemli olan nokta şu, yani bu katkı maddelere doğrudan doğru yani tüketim amacıyla kullanılmamış bile olsa, o ürüne katıldığında bu et ürünü olabilir veya bir içecek olabilir, başka bir şey olabilir. O ürüne katıldığında, belki bunun bir kısmı uçmakta o üretim süreci içerisinde ortadan e, yani yok olmakta ama bir kısmı da hani e, şeylerin hani bir bilimsel ifadesiyle eser miktarı dedikleri iz miktarı dedikleri çok cüzi miktarda o ürünün içerisinde yer almaktadır. Yani kalıntı olarak orada bulunmaktadır. İşte o yüzden hem bu katkı maddelerinin bu tür ürünlerde gıda ürünlerinde kullanılması hem de bu şekilde kendisinde bu katkı maddeleri bulunan ürünlerin e, tüketilmesinin caiz olup olmadığı her zaman tartışma konusu olmaktadır. Ve belli bazı ürünler konusunda da bu e, konu yoğun bir şekilde e, tartışılmaktadır. Peki biz e, madem ki hani bir ürünün bileşeni değil orada doğrudan doğruya da üründe o ette doğrudan doğruya da göremiyoruz. Ya da bir işte içecekte göremiyorsak bir katkı maddesinin onda kullanılıp kullanılmadığını nereden anlayacağız arkadaşlar? Tabi günümüzde yani bu katkı maddeleri yönetmelikleri var. Bütün dünyada ülkelerin de bu konularla ilgili mevzuatları var. Mutlaka hani etiketlerde bunların yer alması gerekiyor. Biz bir gıda maddesi bu pakette olabilir veya olmayabilir. Gıda maddesini alırken tüketirken mutlaka onun etiketine bakmamız gerekiyor. Ya yani o paketlerde, etiketlerde onun içerisinde neler olduğu, hangi gıda katkı maddelerinin kullanıldığı yazıyor, yazması da gerekiyor. Ama bunları işte anlamak, bunları çözümlemek o kadar da kolay değildir. Yani bu konularda yine de dikkatli olmak gerekiyor. Bu maddelerin bir kısmı bitkisel, bir kısmı hayvansaldır. Yani bir kısmı bitkilerden, bir kısmı hayvanlardan elde ediliyor. Bir kısmı doğrudan doğru vücudumuzun tanıdığı, kabul ettiği katkılardır. Bir kısmı ise hasta sentetik olarak yapılıyor ve vücudumuzun tanımadığı şeylerdir. Bunların belli miktarları, belli miktarlardan yukarısı da vücudumuza da zarar verme potansiyeli de taşımaktadır. O yüzden hani bütün ülkelerde bunların hangi miktarlarda kullanılacağı çok net bir şekilde mevzuatlara mevzuatlara geçirilmektedir. Bu konularda ciddi düzenlemeler vardır ve denetlemeler yapılmaktadır. Ee, tabii yani bu hani gıda katkı maddelerinin hayvan ya da bitki kökenli olması halinde riskler barındırdığını söyledik. Ama günümüzde değerli izleyenler pek çok katkı maddesi artık laboratuvar ortamında üretiliyor mikrobiyal dediğimiz bakterilerden yararlanarak bunlar üretiliyor ve katkı maddesi olarak kullanılabiliyor. Bunların kullanılması her zaman hani zararlı diye de bakmamak lazım. Yani bunların bazen de gerçekten o ürünün üretilmesi konusunda. Ya da onların korunaklı bir şekilde raflarda yer alabilmesi, tüketiciye sunulması, ambalajlanması ve nakli, nakledilmesi konusunda da zorunluluk arz etmektedir. Çünkü eğer bunları kullanmamız durumunda belki o ürünün işte oksitlenmesi... Ya da işte bakteriler orada üremesi söz konusu olabilmektedir. Dolayısıyla hani bu katkı maddelerinin kullanılması bazen zorunluluk da arz etmektedir. Mesela işte bir takım antioksidanların bazı antibakterilerin kullanılması bu açıdan mutlaka gereklidir. Yani günümüzde gıda teknolojisi çok geliştiği için çok büyüdüğü için yani hemen ürettiğimiz ürünleri o saatte tüketemediğimiz için Bunları saklamak, korumak, uzun süreli taşımak için bunları biraz da zorunluluk arz etmektedir. Değerli izleyenler tabii bu bu kavramsal bilgileri verdikten sonra yani gıda, gıda katkı maddesi nedir, ne anlama geliyor bunlarla ilgili bilgileri verdikten sonra aslında bunların dini hükümlerinden de kısaca bahsetmek gerekir. Ama bu dini hükümlerini ortaya koyabilmemiz için Bunların hangi amaçlarla kullanıldığını biraz daha detaylı olarak ele almak gerekir. Ve kısaca bunların sınıflamasını, gruplandırmasını da bir sonraki haftaya bırakalım. Yani bir sonraki bölüme bırakalım. Bu gıda katkı maddeleriyle ilgili bu hükümleri daha sonraki bölümümüzde ele almak üzere. Hepinize sağlık ve afiyetler dileyelim. Allah'a emanet olun.